Dediği kutusundan korkuyordun. ki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktır Nihayet bak. Ta ki Zeyn, o kadından ilişkini kesti. Zeynep ilişkini kesti. Biz onu sana zevci yaptık. Ta ki oğluklarından kendilerine ilişkileri, seslikle zevcelerini almakta müminler üzerine günah olmasın. Allah'ın emri yerine getirmiştir. Şimdi bu Hazreti Zeynep üst seviyede bir insan. Hazreti Zeynep kölelikten gelme ne kadar azat olsa da yine hayatında kölelik var. Ne kadar de hürriyetine kavuşsa da kölelikten gelme bir şey var. Ee, Zeynep bunu onuna Hazreti Zeynep bunu onuna iyi edilemiyor. Hazreti Peygamberi e gelip fikir ediyor, Hazreti ne yapacak falan diyor. O da nasihat ediyor ki sen de işte Allah'tan korkun bakın ikili evlendir falan. Bütürlü Hazreti şey zeynep olmuyor. müsük değil. Onunla birlikte birlikte manen müzderip. Hazreti Peygamber düşünüyor. O zaman içinden de geçiyor. Acaba Hazreti işte boşanırsa ben sebep onunla evlenebilir mi? Çünkü o başka sırada evlenemez. Hazize Zeynep başkası evlenemez. Çünkü şeyden bekler. Bekle. Evlenir o zaman? Evlenin sonuna kadar bekar kalacak. Bunu Allah'ta şey ama bir türlü de onu da söylemiyor. Gereke herkese karşı bir yani ön ön ayak olmayayım gerekse Allah Allah'a olan korkusundan falan, e, açıklayamıyor. Allah o zaman dedi ki, içindekini ben biliyorum diyor. Sen, sen açıklamasan da, sen, e, ben senin içinde Hz. Zeynep e olan ilgini biliyorum. Hani o, o bir yerde mecbur ediyor çünkü, çünkü, ne o mesut, ne o mesut. Ama o başka sıra evlenemez, acaba diyor. O zaman diyor ki, boşanın diyor. Allah ayet iniyor, Boşantı, zaten, burada da boşandı ee, şey sonra, hatta bir sürü de dedikodik oluyoruz Ama Allah'ın emridir o Hazreti Zeyneple Hazreti Hz. Peygamber izdivaç ediyorlar. Buradaki şey bu, diyor ki, bakın diyor ki, Nihayet baktaki Zeynep, o kadından ilişkiyi kestiğim. Ve ayeti tekrar okuyayım da daha şey yapıyorsunuz. Habibim hatırla o zaman ki Allah'ın kendisine nimet verdiği yani Allah'ın cisn emri hilafında hareket ihtiyar caiz değildir. Herkese nimet. ve cevazı göre bu ayetin yüzünü sebebi şudur. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Zeynettin Caş es Sadiye Radıyallahu ankay ki kabul kızı veriyoruz. Abdullah e, e, Efendimiz halası Ümeyyen'in kelimesi. Yani çok yakın aklı bağlar ve e, Abdullah bincesi Cesi hemşiresiydi. Azatısı hani kendisine köle ortadan gelip de azat eden Zey bahsettiğim küçük bir bekleme gelmiş. Hazreti de Hz'e nikah etme talebinde bulunmuş. Yani Hz Zey di Hz Zeyne evleniyorlar. Fakat gerek Zeynep, gerek Abdullah babası, buna muvaffakat etmişlerdir. Yani bir köleyle ben kızımızı evlendirmen diyor babası, Aziz ben bir peygamber soyundanım. benim bir küreyle evlenmem diyor. Bu ayetin yüzünü üzerine derhal muvaffakat cevabı evleniliyor aldatar ayetliyor evleniyorlar o zaman her her ikisi de e, evleniyorlar teküde Hazreti Zeynep de Hazreti Zeynep de evleniyorlar ama Hazreti Zeynep bütünlüğü bu evle sıcak bakmıyor en büyük nimet olmak üzere. Müslümanlık nasip ettiği için <gülüyor> mesut falan diye. Neyse. <gülüyor> sen zevceni muhterinde tut. Bak ne diyor? Habibim hatırla ki o zaman Allah'ın kendisine nimet verdiği senin de yine kendisini lütufta bulundu. <gülüyor> Zaten sen Zeynep'in kuhtende tut. Allah'tan kork diyordu. Hazreti Zeynep de sen Zeynep'le ayrılma. Boşanma. Nikah ve kalın. Gördün de Allah'ın acıya çıkaracağı olduğu şeyi içimde düzlüyordu. Yani ikisinin geçinmemesinden dolayı rehber olacaklar. Acaba boşansalar da ben Hazreti Zeynep'i evlensem Yani biliyor ki Hazreti Zeynep başkasıyla evlenemeyecek. ömür sonuna kadar, Hayır, dur kalacak. Bir şey yapıyorum Sen içinde bu şeyi aça bulmaktan korkuyorsunca hala. Uf, ben de dedim. Aklında mı anlamına geliyor? Orte kendisine mafsud oluyor. Aklında, kendi Aklında. kendi, Aklında. kendi tahtında kalması, kendisine bağlı kalması, orte diyor. İnsanların yedi konusundan korkuyordu. Acaba böyle bir şey yapsam insanlar bana ne der Ben yani peygamberim. Bak onun bayıda kendisiyle e, evlenmesini istediemesine insanlar ne diyor diyeceğim? Peygamberine rağmen korkuyordu. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layık. Sen onlardan korkmazsan Allahtan kork. Çünkü Allah senin fikrini biliyor. Allah'tan kork. Nihaayet ki zeyt o kadından ilişiğini kesti. Yani birbirinden boşandılar. Şurada burada şimdi gitgene bir hayli şey var. Onu onu okuyor. Onu Boşandıktan sonra kendini tezeviç tezeviş nikah etmek demektir. Etmek bu hususundaki ilahi emri Allah diyor o zaman zeyneple sen de. evlen diye de. emir geldi biz onu sana zevce yaptık ta ki oğlukların kendilerinden ilişiklerini tespitleri zevcelerinin almakta müminler günah olmasın yani yani evet. Hz. Zeynep'in Hz. Peygamber'e olan yakınlığı ise onun gibi de böyle bir günaha girmekten korkmasınlar, evlensinler şeklinde. Allah emrin yerine getirmiştir. İkisi nikahlanıyorlar. Ahmet bin Mübarek diyor ki Ahmet bin Mübarek bir e, hadis alimi, ancak bunun da bir hocası var. Gözleri ama, ama çok akıllı bir adam. <gülüyor> Diyor ki, ümmü mürşidim, gözleri ama diyorum. Tahsiye terbiyesi yok, fakat kadar doğuştan ümmü, yani çok akıllı, alim bir adam. Mürşidi Abdülaziz el-Debba, ben onu soruyor soruyorum. allah Teala, ariflerin seyidi, peygamberin imamı olan, Resulullah, yani Peygamber dedi ki, bu hem ee, ariflerin seyidi, şereflisi, arif insanların şereflisi, hem de peygamberlerin imamı. E, mirace çıkarken, hani Kudüs'teki Meccid-i bütün Peygamberler ruhlarına namaz kıldırdı ya, peygamberin imamı oradan geliyorlar. Yani böyle hitap ve ithaf ediyor. Böyle konuşuyor, söylüyor. Diye sordu. Niye böyle söylüyordu? Dedi ki Zeyn <gülüyor> Radyo An, zevcisi Zeynep Radyo An, Hayı boşuma hususunda resul Ekrem sallahu aleyhi ve sellem'den müşavere ettiği zaman o nikahında tutmasını, boşanmamasını e, onunla muaşerete Allah'ın korkusu ile hareket etmesi kendisine emretmişti. şimdi zeynep Hazal zeynep'in bu kense karşı olan şeyi soğukluğuna, hadi zevk haz, haz, haz, hazmedemiyor, bir de pekişme etince şikayet yapın ne? Ne yapacağım bunu? Ha? O da aman diyor yani onu iki anda tut, sakına boşalmayın diyor. Yani onların boşanmasına avzu etmiyor. Tutması boşalmamasını, onu muhasebetle beremliklerinde Allah korkusu ile hareket etmesine kendisine emretmişti. Boşalma devam edin. Halbuki yahu sünahası sallı eserleyen buyurdu ki, buyurdu ki o kadın kendisine zevci olacaktır. Peygamberlerin verdiği o gaybi bilmedeki şeyler o Hazreti Zeynep ile Peygamber F'den bunu biliyor ama cemiyetin de baskısından dolayı öfbe adetlerden dolayı da bunu kimseye söyleyemiyor. Halbuki <gülüyor> bunu gizledi, açıklamadı, bundan dolayı nefsine itap etmeye başa Bak sonuçta itap nerede ya? Kendi kendine sormaya başlıyor. İçinden insanlardan korkuyorsa ama kendine korkulmaya daha layık olan Allah'tır. Evet, sen bu söylemekten, insanlardan korkuyorsa ama, ayıkmanı falan diye korkuyorsun ama, Allah'tan korkmak, insanlardan korkmaktan daha evladır. Başta gelir. İşte Cenab-ı Hak onun iç içindeki bu hatırayı açıkladı ve bu vahiyi, inzar, Uyudu o, vahiy indirdi ve evlendi de o da had-ı nikahlandı nikâhlandı. Var mı ki biraz karışık oldu ama, var mı şey, tekrar tekrar söyledi. Günah olması Allah'ın emri yerine getirmişti. Allah'ın üzerine farz ettiği herhangi bir şey, <gülüyor> Allah'ın takdirini ifade bir şey, ifa, etmesin de peygamberin üstüne hiçbir bebat yoktur. Allah ne ise peygamber onları tatbik edecek. Her şey yapacak. Daha evvel peygamberler de Allah bu adeti bir kanun yapmıştır. Allah'ın emri bir hemen. Mutlaka yerini bulan bir kaderdir. Demek ki Allah Hazreti Peygamberler evvelde Evvel gelen peygamberler de bir takım şeyleri indirmiştir. Onlar da bunu istes iste iste ister istemez yapmışlardı çünkü peygamberler Allah'ın emrine mutlaka mutlaka inanmaktır. O peygamberler Allah'ın gönderdiklerini tebliğ edenler, ondan korkanlar, Allah'tan başka hiçbir kimseyden koptulmayanlardır. Hesap görücü olarak Allah yeter. Onlar Allah'ın emirlerini insanlara tebbi etmekte hiçbir şeyden, hiçbir mana tanımadılar. Emir neyse yerine getirdiler. Bir de şurada Allah'ın bir şeyi var. Efendim diyor ki Allah'ın ee, Allah'ın emri bir yerine bulan bir Allah'ın emri mutlaka yapılacaktır. Bu insanların kaderi neyse olacaktır. O peygamberler Allah'ın gönderdiklerini tebliğ edenler, ondan korkanlar, Allah'tan başka hiçbir kimseden kocunmayanlardı. Hesap verici olarak Allah eder. Onlar Allah'tan başka hiçbir kimseden korkmazlardı peygamberler. Onlar böyle bana, bana suikast yaparlardı. Şu olur benim söyle böyle bir şey akıllarını bile gelmezler ve Allah'ın emirlerini anı anına tebliğ ve tahbih ederlerdi. Muhammed adamlarımızdan hiçbirisinin babası değildir. Şimdi burada yine bir şey var, açıklama var. Tabiatiyle Zeyd bin Haris, radıyallahu i da binaen aleyh onun zevcesini boşandıktan sonra tezevvüş etmesi kendisine haram değildir. Hz. Zeynep ile evlenmesi kendisine haram değil ayeti i rical, ayetin kendisinde rücal diyen masrat da Bali olan, akıl başı, aklı başında olanlar, yani aklı erenler. E demek ki akıl bali olmayan insanların evlendirilmesi, evet. evlinin mesuliyetini bilmesi lazım. Hasan Hüseyin Rüzâdülü anma o vakit henüz bari değillerdi. Küçük çocuklardı. Tayyip, Tayyip, Tayyip, tayyip Kasır İbrahim Hazreti Peygamber'in dört tane oğlu olmuştur, Tayyip Tahir, Kasım İbrahim. ilk, ilk çocuk da Kasım'dır. Onun için e, onu anarlarken Kasım'ın babası Muhammed diye anarlanır. İllaki çocuk o da İse de Sabi'ken iptal etmişti Bunlar da küçük göbekken defa ediyorlar. Zaten dört tane Evet, kızı etmiş olmasalardı bile onlar peygamber efendimizin e, yücariydi, aile ehrabi idiler. Böyle haberlerdi. Başkaların değil, benzeri bir maksut, kendi sülfinden gelmeyen kimselerdi. Şimdi peygamber buradaki, bakın şöyle bir şey var. O peygamberlik, Allah'ın gönderdikleri, tebliğ edenler, ondan korkanlar. Heh. Muhammed, adamlardan <gülüyor> hiçbirisinin babası değildir. Fakat o, Allah'ın Resulü peygamberin Peygamber'in küsüdür. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Burada, e, bu çocuklarımdan başka da e, kimselerin Allah'ın ona baba, demelerinden karşı bir engel. Yani Hz. Peygamber kimsenin babası değil. Kendi ailesi kendi çocukların babasından başka kimsenin babası değil. Ancak bizim cemiyetimize baba lafı geçer. işte ana de, teyze amca neyse. Böyle bir şey vardır. Herhalde buna mani olmak için böyle bir şey oldu. Ee, ey iman edenler! Allah'ın çok zikredi. Allah çok onun onu sabah akşam tespih tenzih edin. Sabah akşam bütün vakitlere şamildir evet. Yani sabah ve akşam sü sabahla akşam arası ne varsa hepsine birden şamil olan bir kestirme tabir. Ey nitekim İmam Mücahit çok size zikirden baksa Allah'ı her an ebedi unutmamaktır. Gittiğin yerde, geldiğin yerde hep Allah'ı zikredin diyor. O Allah'ı unutmamak için. İmam-ı de en çok zikir herhalde Cenab-ı Hakk'ı tesbih, tahmin, tekbir ve tekbir etnikar yani onun için zikredin. İşte onun adını alın gibi şeyler. Yani Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, Vallah illallah, Wallahu ekber. Bunu bunu bunu bunu bir türlü yazamıyorum. Bunu, bunu. Ee, bunu hmm, ezberleyin. Subhanallah, Bismillahirrahim, Vallah illallah, Wallahu ekber. Subhanallah, Bismillahirrahim, Vallah ilahı İlla Allahu, İlla Allahu, Allah ekler demekdir diyor. Şey, bunu her zaman sırtı almak lazımdır. Şesade ise İmam Kadir'e bu kelimata, La hab ve la hab ve la koo illa bile alir <gülüyor> azim. Bunu da izleyin. Bunu daima gittiğiniz yerde zikredin. Cümlesini ilave ediyor. Bu bütün Müslümanlar arasında. E, dolaşacağı bir şeydir. Yani sabahla akşam arasında daima Allah'ı zikredin. Ona kendisine layık olmayan isimlerle anlayın. Mesela Allah zalimdir. Haşa. Ama tenzih edin o. Kötü olan şeylerde Allah'ı tenzih edin. Allah'a layık olmayan sıfatlardan, sıfatları Allah'a layık görmeyin. O sizi karanlıktan aydınlığa çıkartmak, yani küfür ve masiyetten, küfür ve masiyet karanlıktır, yani kötü şeylerdir. Onu an, an, anlamak aydınlık demektir. Aydınlığa çıkıp çı üzerinize meleklereyle beraber rahmetini rayegân edendir, melekler de rahmetini indirendir. O müminlerin çok esirgeyicisidir. Allah'ın rahmet, rahmetleri melekler istihbar eder. Kendisine kavuşacakları gün onlara edeceği sağlık dileği selamdır. Onlar için çok çok kerap hazırlamıştır. Selam Allah'tan selamet Selam. Selam, selamlamada bir usulü vardır. Gören selam var ekin, Allah'ın selameti bilir. Üstünüze var ekin selam benim. Be Sen Allah'ın selam ve rahmeti. Sen üstünde karşı kibinde mı hayır? O da yani bir bir bir kat fazatını söyler. O da onu fazıta dek de, de kendini bir selamla beş ayak tepat tekne büyük koca bir şey oldu o da fos o da tema yani e, selam selamet sonsuz bir şeydir ve İslam düşüncende bildiğin İslam düşüncesinde son sıfatı selamdır. Selamettir. İki dere iki yolcu bir yerde giderken önce ağaç çıktı, biri ağaçın sağından, diğerinden sonuna geçtiyse ama birleşince tek bir selamlaşın. Sıt selametlerini Allah'tan selamet gelemedi. Ey peygamber biz seni ha, hakikaten bir şahit, bir müjdeci ve korkutucu olarak indirdik diyor. Ve Allah'a onun emir ve tesiriyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdi. Bu, bu, bu ayeti sık sık Allah tekrarlar. Biz seni müminler için bir müjdeci, kafirler için korkutucu, insanların önünü aydınlatan kandil olarak gönderdi. Daha, daha da ileri gider bütün alemlere rahmet olarak gönderiyor. Alemde ne varsa rahmet olarak gönderiyor. Habibim, Allah'tan kendilerine ciddiyen pek büyük ve fazla kelemle <gülüyor> durmuş olduğunu müminlere mücreler. Allah peygamberi emrediyor. diyor, mücere diyor, Allah sizlere Büyük bir gelen müjdeler veriyor, size işte maddeden memanen, zenginleştireceğim, koruyacağım, cennette mükaffaattan dönüyorum. Kafirlere mina münafıklara itaat etme. Gene karıştırıyorlar ortalığı, gene tıkmadan, usanmadan, ağırda karıştırıyorlar, gene, gene Müslüman için tıklıyorlar, ee, itaat etme. Bu cesurlar sallallahu aleyhi ve sellem, Efendim aleyhinde kâfiren gösterdikleri şiddetli muhalefetlere karşı habibini bir tehişti, tehişti. Onu Allah e, ikaz ediyor. Sakın diyor, sakın onları ithal etme, onların ezavana da şimdilik aldırış etme. Hazreti Peygam, alay ediyorlar, onun her haliyle alay ediyorlar, tehdit ediyorlar. Hiç aldırma onları, şimdilik sen onları kabul etme onların cezayı gerçek yakın dersen hiç karışma. Allah'a güvenip dayan siyanet edici siyan, koruyucu demektir. Siyanet edici olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp da sonra kendilerine dokunmadan onları boşadığınız zaman Artık sizin için üzerlerine sayacağınız bir ittet yoktur. O süreçte onların faaliyet beklentilerini güzel bir şekilde salıverin. Bundan sonra burda bırakalım. 48 zincir şe kaldı.